kendi şahsını da, ilmini de, ilminin eriştiği şeyleri de yalnız hakka tahsis et, hakkın emrine ver. İnsaflı ol, aklı selimle hareket et, ta ki insanlar senden faydalansın. Bizzat kendi şahsın faydalansın. Rabbini zikrederek kalbini temizle, onu Allah korkusuyla doldur, ta ki kalbin ıslah olsun salaha ersin. Zira, kalp salaha erdiği zaman, sırların, nurların ve meleklerin, konaklama mahalli haline gelir. Kalp fasit olduğu zamansa, zulmün, karanlığın ve şeytanların, konaklama mahalli olur. Kalp salaha erince, önündekileri ve arkandakileri, sana haber verir. Seni birçok hususlarda uyarır, ikaz eder. Öyle ki, sen bu hususları ancak salaha ermiş kalpten öğrenebilirsin. Kalp, fitne-fesat duyguları içinde bulunduğu zamansa sana hep batıl şeyleri haber verir. Gözünün önüne hep batıl şeyleri getirir. Doğru olan hususlarsa bu batıllar arasında kaybolup gider. Tabii bu arada saadet de ortadan kalkar. Demek ki kalbin ıslahı meselesi gayet mühim ve elzem bir meseledir. Allah'ın kalbini ıslah ettiği kişilere ne mutlu. Bütün halkı kendi menfaatine ve sahip bulunduğun imkan ve nimetlere iştirak ettir. Senin faydalandığın nimetlerden onlar da faydalansınlar. Zira şurası muhakkak ki Allah nasarında kulların en sevimlileri halka en çok faydalı olanlarıdır. Sen, faydalı bir madde ol. Bütün varlığın, faydadan ibaret olsun. Unutma ki, dünyada faydalı olmayan, ahirette faydaya nail olamaz. Salihlerin işaretleriyle, iman, inanç ve bilgini, tasihiyet, düzelt. Doğru olarak öğrendiğin bilgilerle, nefsini temizle. Kötü duygu, temayül ve ihtiraslardan, fitne ve fesattan arıt. Bil ki nefsler, üç mertebeden birisindedirler. Bu üç mertebe şunlardır. 1. Nefsi emmare. Daima kötüye meyleden, kötü olanı işlemeye heveslenen nefs. Bu cahillerin, bilgisizlerin ve asilerin nefsidir. 2. Nefsi levvame. Kötülük işleme halinde, kendi kendini kötüleyen ve yaptığından pişmanlık duyan nefs. Bu müminin nefsidir. Hususiyeti şudur ki yaptığı bir iyilik onu sevindirir, kötülük de yüzer. 3. Nefsi mutmainne Menfi duygulardan, menfi temayül ve ihtiraslardan arınmış ve ahlaki safiyete ermiş nefs. Bu kesin ve sarsılmaz imana sahip ariflerin, ve bütünüyle Allah'a yönelmiş müminlerin nefsidir. Zira şurası muhakkak ki Allah'ı hakkıyla bilen bütün mevcudiyetiyle ona yönelir. Gaflet erbabı kişilere de ki bizim meclisimiz hüzünler, matemler meclisidir. Zira sufi ömrünün geçen kısmında daha fazla fazilet sahibi olmadığına ve manevi mertebelerde daha fazla menzil alamadığına esef edip üzülmekten geri durmaz. Allah'tan hem ümit kesmez hem de korkar. Eğer kendisinin Allah'tan uzak kalmasına sebep olabilecek bir şey işitirse korkar. Allah'a vuslatına işaret eden bir şey işittiği takdirde de ümitlenir. Eğer çağrılırsa icabet eder. Bir ret sözü işitirse ağlar, korkar, endişe eder. Kendinin zeka ve feraseti Sufi'yi bu meclislere sürükler. Çünkü o meclislerde çeşitli beldelerden gelmiş hikmet erbabı kişiler vardır. Sufi onlardan istifade eder. Ta ki kendisi de hikmet erbabından olabilsin. Şanı mübarek ve yüce olan Allah şöyle buyurur. Allah hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayırlar verilmiştir. Bakara Suresi 269. ayeti kerime